Sezarlar ve Brutuslar, Nuri Akman, katliamları karşılama biçimimiz yeni trajedileri davet ediyor. Taraflar dilerini jilet eylemiş, parmaklarını ötekine sallayıp intikam istiyor. Kindarca hesap vereceksiniz diye köprenlere zehirli nankörsünüz okları atılıyor. Birbirlerini acının değirmenine su taşımakla suçluyorlar. Güya uçurma çekildiğimizi görüyorlar ama kaosu büyütmekten kendilerini alamıyorlar. Hükümetten hesap sorma taleplerinin de sabrımızı taşırmayın laf da pratik bir yararı yok. Çünkü memlekete işleyen bir kurum kalmamış, tüm çiviler çıkmış, girişler yıkılmış durumda. Devleti güçlü göstersen ne yazar, güçsüz diye haykırsan ne? Kalabalığın içinden sıyrılıp manzaraya bir adım geriden bakamıyor kimse. Bunu yapabilseler ait oldukları yapılar tarafından kışkırtıldıklarını, fırlanta değerindeki irade özgürlüklerinin baskılandığını görecekler, ideolojileriyle inançlarının grup çıkarları tarafından rehin alındığını. Daha fazla özgürlük ile daha fazla güvenlik seçeneklerinden birine çökmenin anlamsızlığını. İki tercihin de tek tek bireylere yüklediği sorumlulukları kimse almıyor. Biz Türkler maalesef emeksiz yemekten yanayız. Kendi yüklerimizi başkaları taşısın istiyoruz. Karşı cenahı ikna etme zahmetine katlanmıyoruz. Adım atarken bilgi vermiyor, ''Biz alimiz, siz cahil, biz yüceyiz, siz cüce'' tavrını benimsiyoruz. Yönetmek geçmiş yüzyılların modasıydı. Çağın gereği yönetişimden habersiziz. Oysa Suruç'u miladımı sayabilirdik. İlk teklifi hangi partinin yaptığına takılmayarak resmi yas ilan edip bayrakları yarıya indirebilir, Meclisi olağanüstü toplayabilir, terörü kınayan ortak bir deklarasyonu imzalayabilir, ardından da Urfa'da, İstanbul'da veya Ankara'da tarihin en büyük yeter artık yürüyüşünü düzenleyebilirdik. Hiçbirini yapamadık. Tam tersine bu noktaya sizin yüzünüzden geldik mantığıyla partiler odun niyetine birbirlerini, dolayısıyla seçmenlerini ateş attılar. Girdiğimiz bu sokaktan acilen çıkmalı. Öfkemizi çekenler birdenbire aydınlanıp, pardon, hata bende, günah bende, suç bende demeyecek. Suçlu adettiklerimizi kazanmak zorundayız. Birbirimize karşı salladığımız kılıçları kınlarına sokmazsak, devasa bir tırpan gelip hepimizi biçecek. Haklı olmanın kurtulmamamıza yaramadığı bir kavşaktayız şimdi. Keşke bu fasit daireyi kırmamıza öncülük edebilecek birkaç akil adamımız olsaydı. Ocu bucu değil, sadece insan sözü yerlerde sürünmeyecek denli saygın ve bilge. Keşke seçimden sonra MHP, HDP, CHP koalisyonu becerebilseydik de birazcık ortalık yatışsaydı. Keşke 40 katır mı, 40 satır mı dayatmalarına kapılmayıp üçüncü bir alan açabilseydik kendimize. Keşke terörle sarsıldıklarında Fransızlar, İspanyollar, İngilizler gibi yöneten, yönetilen omuz omuza yürüyebilseydik. Bu kadar aciziz demek, bu kadar aptal, bu kadar umarsız. Öyleyse yıkıl Sezar. Öl Sezar. Yok. Öyle de söylemeyelim. Nihayetinde Rütüs da intihar etti. Yoldan çıkanın cezasını veren hırs sançeri sonra dönüp kendinin saplanır. Gücü kendi çıkarları için isteyenlerin zaferi ve yenilgiyi hazmedemeyenlerin kendilerini insan kılmadan başkalarını yontmaya çalışanların sonları hep aynıdır. Madem çatışmacı iklim yatışmıyor, bari sıradan vatandaşlar olarak kişisel sorumluluğumuzu yerine getirelim. Kötülük problemini kökten çözemeyiz ama kendimizi iyi insanlar kılabiliriz. Hükümet, kaçakçı, sığınmacı ve terörist geçişler için yeni bir sınır güvenlik sistemi kuruyor. Peki nefsimizin hudutlarında asayiş nasıl acaba? Eksiklerimizi, gediklerimizi, deliklerimizi, karanlıkta kalan köşelerimizi biliyor muyuz? Rahmani donanımımızın radarları, fenerleri, çitleri, telleri, gözetleme kuleleri, balonları, beton duvarları… Askerleri tamam mı? Şeytanın vicdanımızı ve edebimizi etkisiz kılmak üzere silahlandırdığı kötücül güçlere karşı var mı bir önlemimiz? Kimseden fayda yok. Yasımızı yalnız tutacağız.